Merhabalar, e, açık radyoduyuz 94.9 ben Kerem Doğan Ben Didem Gürsap. Kamusla Güreş programımız devam ediyor e, Bu hafta yine sokakla devam edeceğiz Sokağın içerisinde eylemi e, tartışmaya açacağız Buyurunuz Didem Hanım Evet, e, ben e, bu programın destekçisi Gülseren Ergen Gence teşekkür etmek istiyorum önce. Hı hı. E, gene e, Kamusla Güreş Twitter adresimizle, Kamusla Güreş mail adresimizi hatırlatıyorum. E, Gmail olacak. Gmail evet. Ee, niçin eylemi seçtik sokak başlığı altında? <gülüyor> Bir kere e, üçüncü haftadır e, sokakla ilgili sözcükleri konuşuyoruz. E, Sokağa dış sözcüğüyle birlikte ele almıştık. Dışarı çıkınca neler oluyor ya baktığımız zaman e, dışarıda olanın bazen bazıları tarafından mağdur, bazıları tarafından menfur, nefret edilen kişi olarak görüldüğü noktasına vardık. Ve e, bu mağdur Olanın e, sözünü Söyleyebileceği yerde sokak Tabi e, Hak ve, arama mekanı değil mi? Bir ve yandan. o da eylem evet. Hak arama mekanı olarak sokağın içinde eylem, protesto e, Sözcüklerimiz Evet meşru bir tabii Eylem bir yandan da değil mi? Yani kimileri tarafından Öyle görülüyor aynı zamanda Evet tür tür eylem var aslında evet, Onlara bakacağız bir TDK'ya bakalım TDK'da e, Eylem bir isim bir, e, Eylemek işi fiil aksiyondan geliyor e, Bir durumu değiştirme Ve daha ileriye götürme yönünde Etkide bulunma çabası Emel hı. Demiş TDK Evet. E, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı sözlüğünde de Protestonun karşılığını okuyorum ben hı hı. E, İki anlamı var Bir üzerinden vergi almayarak Ekonomik olarak çok şey kaybettiğimiz Bir çapulcu eylemi hı. demiş. İki, biber gazında bulunan oleoresin kapsikrum etken maddesine bağımlılığı olan bireylerin bu alanda devlet yardımı alma amacıyla katıldıkları eylemler. <gülüyor> Bir daha söylesene şu etken maddeyi. Oleoresin kapsikum. Oleoresin capsicum. güzelmiş evet, latincesi sanırım. E, muhtemelen Efendim eylemi bir takım alt başlıklarla ele alalım dedik Kerem'le Al Bu arada bugünkü mi? programımızda evrim yok evet. İki hafta bizimle bulunamayacak işleri dolayısıyla Ama bize güzel katkılarda bulundu adını Sevgili Evrim Demirören Selam söylüyoruz adını sık sık anacağız e, Şimdi bu başlıklarımızın ilki e, Eylemi neye karşı yapıyor insanlar Ne için yapıyorlar e, Ve neler karşı karşıya geliyor bu eylemlerde ee, bir listeleme yapmak mümkün aslında biz bundan hep e, olaylara, tarihteki bir takım eylemlere gideceğiz. Niçin insanlar eylem yapıyor? Barış Yok. için yapıyor. Tabii. Ee, Albert Camus'un e, tanımı var aslında. Başkaldıran evet. insan kitabında. Evet. Önce onu doğru söyleyeceğim. Düşünüyorum öyleyse başkaldırıyoruz diyor bir yandan. Hmm. Bir yandan da anlaşılmaz ve adaletsiz koşullar karşısında ortaya çıkan akıl dışılığı seyrederken doğar başkaldır diyor Albert Camus ee, yani bu cümle üzerinden hareket edersek ...değil mi akıldışılık üzerinden... ...bize hani bizim aklımıza uymayan konularda... ...bir meşru bir alan varsa eğer o da sokak ve eylem değil mi? Aslında güzel bir şey oldu bu. Ne iyi akıldışı buluyor insanlar şeklinde o zaman bu listeye bakarsak... ...mesela savaşı akıldışı buluyorlar ki... ...savaş karşıtı eylemler var ya da çevreye zarar vermeyi... Ya hayvanlara da, zarar vermesine, evet, yani. doğaya, e, kadınlara evet. belli haklar verilmemesini, ya da oy hakkı, renk üzerinden Tabii, renk üzerinden ayrımcılık. De, yani artık neremize kadar geldi bilmiyorum da boğazımızı geçti, kafamızı da geçti. Yani haksızlık silsileleri, evet, etnik kökenden dolayı. Yani şehire insanı, evet ve bir de etnislerin ne kadar çok olduğunu düşündüğünde her biri için birer belki yürüyüş. Ee, ekonomik bunalımlar, işçi hakları, e, bunların verilmemesi, akıl dışılık patronlara karşı değil mi? Evet. Ee, ve bazen e, tabii ki e, milliyet de etnik e, şeyin e, olayların ya da baskıların bir uzantısı, milliyetçilik. Hı hı. Ee, Tarihte bari... geçiş yaparsak eğer tarihi bir geçiş, bazı enteresan e, eylemler var değil evet. mi? Evet. Sadece enteresan e, tanımıyla olmaz tabii Yani bizi de ilgilendiren tarihe de baktığımız zaman Kimi acı kimi heyecan verici Evet yani bu bahsettiğimiz e, hak arama mücadelelerinde de neler olmuşla ilgili e, Birkaç örnek var tabii yani Birkaç değil bir sürü örnek var Bizim hani ele aldığımız Mesela anti apartheid rejimi var e, Kamuslu Güreşin ilk döneminde üzerinde durmuştuk Yani Güney Afrika'daki hmm, evet. ırkçılık karşıtı hareket bu e, ...korkunç bir beyaz ve siyah ayrımı var. E, ve bu, bunun üzerine ırkçıl karşıtı bir hareket gelişiyor. Bu örneklerden bir tanesi olabilir. Ben e, Prova Hareket diye bir hareket var e, Hollanda'da. Buna baktım biraz bu isyankar e, yüzyılda. E, Sen meşgul e, yine bizim evet, kutsal kitaplarımızdan. 20. Yüzyıl, yüzyılın başkaldırı sözü Sel Yayıncılık'tan. Orada provo hareketi çok ilgimi çekti. Hollanda'da bu hareket. Burada freaklerin, freak çılgın demek ve marjinallerin merkez olan Amsterdam'da... ...Hollandalı anarlar tarafından, anar dediğin anarşistler tarafından kuruluyor. Amaçları işte burjuva toplumuna provoke ederek uyandırmak istiyorlar. Bayağı tuhaf eylemler ve spektaküler eylemlerle tanıtıyorlar kendilerini... Ee, ilk eylemlerinden bir tanesi işte metro projesini beyaz boya ve sis bombalarıyla protest ediyorlar. Hmm. Peşi sıra e, bu yeraltı hareketi e, söylem yerine hep somut eylemi tercih ediyor. Bu da hani üzerine durulabilir noktalardan bir tanesi aslında. Çünkü pek yani çok eylem çeşidi var aslında. Evet, eylem çeşitlerinden bir tanesi de işte somut yani, birebir olarak müdahil olarak. Provo mu, Provo mu dedin? Provo. Provo. Benim aklıma dövüş kulübünü getirdi şu hmm. ana kadar anlattıklarımla bir için, Evet. evet. Ee, mülk ve toprak işgalleri yapıyorlar. Ücretsiz e, klinikler açıyorlar. Sanırım aralarında doktorlar var. Hmm. Evsizlere yatacak yer buluyorlar. Uyuşturucu konusunda özellikle ağır ve sert uyuşturucular konusunda bilgilendirme süreçleri yaşanıyor. En hoş olanlarından bir tanesi biyolojik beslenme ağları kuruyorlar. Ve ağaç, ağaçları tarihsel anıt ilan ediyorlar. Bu yeah. çok güzel. Evet. Araçların kent dışına çıkarılması ve bunları yerine 10.000 bin beyaz bisiklet dağıtılması görüşünü ortaya atıyorlar. Amsterdam'a gitmiştin galiba hani orası Gittim. böyle bir bisiklet cenneti. Tamam. Ee, 80 öyle... yaşında şu te teyzeler bile bisiklet üstünde nasıl duruyor falan diyoruz <gülüyor> diye geçiyor gidiyor yani. Ben yanında. bisiklet parklarını gördüğüm zaman şaşırmıştım yani böyle devasa bisiklet parkları. Evet, on binlerce. evet. Bir de bir aralarından bazıları da e, işte meclis üyeliği yapıyorlar. Ve bazı sübvansiyonlar elde ediyorlar. E, bu sübvansiyonlar işte bir kiliseyi, bir e, sütaneyi, bir e, burjuva konutunu e, Doğu felsefelerine ve karma savunasıyla... E, o hale çeviriyorlar. Vejetaryenlere evet, ayırıyorlar. Ha, ha. Evet, öyle enteresan bir hareket. Bundan bahsedeyim istedim. Yılları bu ne zamanlar yaklaşık bunları yaptıkları... 60'lı yıllar 60'lı yıllar Bildiğim kadarıyla, yani Dönüş şey kulübü gibi aklıma e, şeyi getirdi Paris Komünü'nü getirdi bu söylediklerin O Hı -hı. da çok kısa bir süre ayakta kalabiliyorlar Ama 1800'lü yılların sonuna doğru e, Onların da o çok kısa süre e, Ayakta durduğu halk egemenliği Aynı şekilde e, bir eşitlikçi e, Maaşlarda, çalışma saatlerinde, düzende e, Bir takım uygulamalar başlatıyorlar Ama çok dediğim gibi Kısa bir süre sonra tekrar eski sistem yerine dönüyor e, Tarihte çok fazla e, örnek var e, şöyle, Çok ufak e, başlıklara değinebiliriz hı hı. E, Eylem deyince aslında e, farklı şeyler var e, Kelimelerimizde isyan da ayaklanma da protesto da Yürüyüş bunun... var benim hoşuma giden böyle diklenme efelenme hali var Aa, Evet Türkçe'de evet, çok kullanılır 1995'te Temmuz ayında Kuzey İrlanda'da Portdown'da yüzlerce mahalleli oturma Eylemi yapmış bu dine Dayalı bir şey mesela katoliklerle Protestanlar arasındaki bir Çekişmeden dolayı ama Hala günümüze varan sorunlar var evet. Evet. Hı -hı. Dinle ilgili Hani ya da 1908'de Kolağası Ahmet Niyazi Bey Şu meşhur Ecahian'ın şiirinde Konu ettiği ünlü geyiği ve 200 askeriyle Resnede dağa çıkıyor 2. Abdülhamit'e Başkaldırıyor ee, ve bu ayaklanma da e, gene bizim konu başlığımıza giren şeylerden biri. Keza e, işte Fransız devrimi atlanmaması gereken. Aslında şöyle bir şeye bakmıştık değil mi Kerem? <gülüyor> e, kimle kim hangi kavram e, ya da insan toplulukları karşı karşıya geliyor ile ilgili konuşmuştuk. Fransız Devrimi demişken burada burjuvazi ile soylular karşı karşıya geliyor. Evet. Hatta emekçi kadınların da sokağa döküldüğü bir eylem bu aynı zamanda. Bolşevik ihtilal İhtilali'ne baktığımız zaman serflerle soylular. Evet, ürüne. öyle bir. 68 olaylarında çok genellersek, sen demiştin dünya çapında belki herkes aynı sebepten sokağa çıkmıyor ama hani Her gençler... Her farklı amaçlar olabiliyor ama genelde gençler ve sistem karşıtı değil mi 68 hareketi? Evet. Yani tamam. Tabii kimilerinin beklentisi daha farklı olabiliyor. Kimileri işte barış özgürlük amaçlı, kimileri işte sosyalizm amaçlı... Hak oldu. alma falan. Hı -hı. feminist eylemleri senin gene e, geçen dönemki e, programlarımızda bir bi, programlarımızdan birinde işlediğim bu suffrajetler e, özellikle Hı -hı. İngiltere'de 1800'lerin sonunda e, ile bayağı da e, hapise atılıyorlar açlık grevleri oy haklarını almak için e, Hı -hı. eylemler yapıyorlar. Daha değişik İspanya var değil ha, mi? İspanya İspanya'da evet. Mücadelesi. Dünyanın her yerinden de İspanya'da cumhuriyetçilere Katılan hani işte özgürlük yanlısı insanlar diyelim. Evet. Ee, i̇lginç bir. Ee, orada tam bir faşizme karşı. Tabii. Aydınların ya da komünizmin. Bir Wall Street krizi var aslında. Orada da sokağa dökülüyor insanlar. Burada bir parayla insanın karşı karşıya gelişi var sanki. Küba'yı anmamak mümkün değil. Kapitalizmle... Komünizm karşı karşıya. İşte böyle bir ikililer e, doğuyor. E bizde de hani yankıları var tabii ya bir yandan baktığın zaman işte meşhur altıncı filo defol eylemleri evet. var. E, kimi canlar gidiyor tabii bu süreçte. Evet. E, en son e, yaşadığımız gezi süreci var. Doğru. Gezi süreciyle ilgili senin notların olacaktı. Bir bakalım istersen. Doğru. Geziyi de sebeplere bakarken konuştuğumuz aslında e, şehir planlama ve çevre e, sebepli bir ilk adım atılıyor. Hatta sarı Süreya Önder nefes hakkı diye tırnak hmm. içine almış bunu. E, sonra uygulanan şiddetten ötürü gittikçe büyüyen e, halk topluluklarıyla bambaşka bir hal alıyor. E, bu arada sokağa çıkıp eylem yapana ya da protestosunu rahatsızlığını dile getirene... Çapulcu mu denir soru işareti de Hı -hı. doğuyor. Ee, Gezi ilginç bir biçimde kendi dilini, sanatını, mizahını yaratıyor. Kahrolsun ee, bazı şeyler. ...kahrolsun bazı şeyler... E, ...duvarlarda e, olsun... ...pankartlarda, dövizlerde olsun... ...gerçekten çok e, zeki ve... ...ironik bir söylem... ...hatta şimdiye kadar alışmadığımız... E, ...saldırgan, slogancı ifadelerin dışında... yık altından gülen... E, ...bir de sanatı var... ...piyanolar çalındı... ...korolar, şarkılar... E, ...tiyatrolar yapıldı... E ...bir de şöyle kuşakla ilgili tartışmalar çok vardı... ...o da ilginçti gezi evet. sürecinde... Evet. ...hani de, apolitik olarak nitelendiler bir kuşak o süreçte hayli e, politize olmuştu. Bambaşka bir şey yaptılar hiç ümit edilmeyen evet. e, hatta. E, Gezi daha sonrasında e, darbe girişiminin ardından sokağa döküldüğünü insanların gördük. E, burada gezinin ardından gezide e, halkın bir kendiliğinden sokağa çıkışı vardı ya da başkalarının durumunu göre rek sokağa çıkış vardı. Darbe girişimi ardından liderin sokağa çıkın deyişiyle beraber sokağa çıkıldı ve evet. askerle karşılaştı. Halk nasıl bir reaksiyon gösterdi? Birinde daha hani dediğin gibi, ikinci 15 Temmuz darbesi ile ilgili olarak liderin söylemiyle e, halkın sokağa dökülmesi. Silahlarla karşılaştılar. Evet. Can veren bir sürü insan oldu. Keza gezide de bu sefer polisle aynı şekilde karşılaşıp can verenler oldu. Ee, bu can verip alma konusundan müziğimize geçelim evet, artık Bandista'dan geliyor Haydi Barikata allar sarısı gök yukarı, karabulukta kör Ölüm ve açlık beklese de bizler riyonları yemek için yurmeliiz be. Varlığımız, Cesaret, açla, barikata, barikata, ekmek var, ruhumuz özgürlük. Ceza etmeyin asla bu maluyu. Haydi barikat ça, haydi barikat ça. Ekmek katletmeyiz özgürlük için. Haydi barikat ça, haydi barikat ça. Adalet ve özgürlük için Müzik Kalklarımızla, kardeşlerimizle Çünkü dünyada büyüyor direniş Hangi barikarda, hangi barikarda Ekmek kahve barricada ekmek conta the freios no Çok çok hop hop hop hop hop hop hop hop çünkü dünya bu direniş. Haydi barikat aç, haydi barikat aç. Ekme katallek, özgürlük için. Haydi barikat haydi barikat ekmek Ekme katallek, için. Haydi barikat haydi barikat ekmek Ekme için. Haydi barikat haydi barikat ekmek Ekme için. Haydi barikat Haydi hareketli bir şarkı. Haftaya da hareketli bir programla eylemle başladık değil mi? Sokakta eylem. E, vardığımız kelimeler neler var Didemciğim? İşte Peki devrim, çok... protesto yürüyüş, değil mi? İsyan, anarşi, anarşi. ayaklanma diklenme, efelenme yine diyeyim çok hoşuma gitti yani evet. efelenme bizde çok sık sık kullanılıyor ee, eylem ve akılcılık alt başlıklarından bir tanesi değil mi evet. yani sen güzel bir tanımlamıştın bunu Ha şöyle e, benim yaklaşımım bu aslında hani e, sokaktaki eyleme ilk bakıldığında sanki bu e, biraz da akıl dışı daha reaksiyonel Hı -hı. duyguyla gerçekleşen bir şey gibi görülebilir. Hı -hı. Evde oturan e, dışarı çıkmayan için yıkıcı e, bir şey olarak algılanabilir ancak e, bütün e, tarihe baktığımızdaki eylemler bütünü e, bize her eylemin bir akıldan yola çıktığını... Hı -hı. E, Hemen hepsinde büyük bir haklılık oranı olduğunu, bir düşünce altyapısının üstüne oturduğunu... Bu ...bazen dayanılamayan noktada belki sokağa fırlanılıyor, bazen çok daha planlı oluyor. Evet. Ama hiç de o kadar akıl ıı, dışı bir yerde yer almıyor yani. Tabii toplumsal düşünceler sözünde bir tanım var hatta. Kişinin davranışın, davranışının eylem olarak nitelendirilmesi için o davranışın bir niyeti olması gerekiyor. Eylemler, inançlar ve niyetlerden doğan... Uygulanabilir sonuçlardır demiş. Yani hakikaten dediğin hı. gibi bir akılcılık söz konusu birbiriyle iç içe var. Eylemlik ve usallık, ussalcılık, akılcılık. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü çok tartışılan bir şey. Bunu da anekdot olarak belirtelim. Evet. Buna paralel yine eyleme bakışlar diye bir alt başlık attık. Hı hı. Yani eylem aynı eylem. Ancak farklı kişilerin... Farklı sosyo-kültürel yapılar, etnik yapılar aynı eyleme farklı bir bakış bakıyorlar. açısıyla değerlendirebiliyorlar. İşte bu ilk bölümde bahsettiğimiz gezide işte kimliklere, geziciler, çapıcılar diye dalga geçerken işte Ya da tencere ya da tava çalsınlar onlar falan derken. Tam tersi bir durum söz konusu oldu yani değil mi? Bazıları daha hani netten tam bir yüceleştirme halinde oldu. Bir yandan desteklendi tabii. Çok doğru. Yani ee, burada üzerinde durmamız gereken noktalardan bir tanesi de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı değil mi? Yani orada evet. hani öyle bir hakkı var anayasada da var geçiyor ama hani bunun ne kadar ne derecede insanlar bu haktan yararlanıyor diyebiliriz. Ee, Ülkeden ülkeye değişen çok uygulama var yani e, çevre yaşadıkları çevreye zarar verilecek diye dışarı çıkanlara bile şiddet uygulandığı oluyor işte hı hı. özellikle son zamanlarda e, termik santrallerin e, hikayelerini ard arda duyuyoruz ya da Artvin'de. Hı hı. E, yani bir yola çıkıp sadece dövizlerle ve işte kazıyı durdurmak için çıkan halk bayağı bir polisle karşı karşıya evet, geliyor. Evet böyle bir görüntü var her zaman değil mi? Eylem ve eylemle birlikte devletin kolluk güçlerinin bu eyleme yaklaşım, daha doğrusu iktidarların eylemlere yaklaşımları. Önemli oluyor. Bazen iktidarın, bazen değil aslında her zaman belki iktidarın yaklaşımı tabii e, iktidarı tutan medyaya yansıyor. Medya halkı bir şekilde etkiliyor. E, kendi etnik e, hakları için sokağa çıkana pis bilmem kimler de, deyip e, yaftalandıran var. İşte bravo haklarını korumaya çalışıyor, yıllardır eziliyor diyen var. Bu bakış farklılıklarının uzlaştığı nokta herhalde çözüme yaklaştığımız nokta olacak. Umarım. Umarım. Umarım ben de. de. şiddet kısmı var tabi yani evet. eylem. Bu tam burada bahsettiğimiz gibi yani aynı zamanda devletin de şiddetiyle birlikte eylemcinin de şiddetinin hani söz konusu olduğu durumlar olabiliyor. Tam tersi şiddet karşıtı eylemciler de var tabi. Evet. Yani bunlardan en iyi örnek herhalde Gandhi'dir Yani evet. değil mi? İşte Mahatma Gandhi. Gandhi Mahatma Sankritçe yüce ruh demekmiş bu arada. Ee, bir de Bapu da deniliyor biliyorsun. Bu da Gujaratça Bilmiyorum. Baba demekmiş. Ee, Gandhi'nin doğduğu gün olan 2 Ekim dünyada Birleşmiş Milletler tarafından şiddete hayır günü olarak hani kutlanıyor. Bu da ha, meşhur bir tuz yürüyüşü var 400 kilometrelik. Ha, bu mı? Ee, evet. Tuz yürüyüşü. Mi? Bu Britanya'nın e, Hindistan'dan almış olduğu tuz vergileriyle ilgili olarak hmm. bir protesto sonucunda. Ha. Ee, tabii Gandhi'nin başka e, alanlarda da etkinliği söz konusu. Özellikle kadın hakları, Hindistan'da bildiğimiz kast sistemi ile ilgili bir karşı duruşu, işte yoksulluğa karşı ama en önemlisi de e, bağımsızlık anlamında vermiş olduğu mücadele ilginçti ve ama pasifist, ve, sakin, evet. saldırmadan sadece yürüyerek bir şey göstermeye çalışarak. Bir de bir örnek antitez olarak bir örnek high market örneği var hmm. işte anarşistlerin. Amerika'da. Evet 1800'lerde en hani işçi hakları anlamında baktığımız zaman işte mesai saatleriyle ilgili bir sorun var. Orada işçiler artık ne kadar sürelerde çalıştırdıklarına göre 8 saat, günde 8 saat için olması için eylemler yapıyorlar. İstedekleri 8 saat yani. Evet, 8 saat uyku, 8 saat işte çalışma, 8 saat de boş zaman. E artık nasıl bir haksızlıkla, mağduriyetle karşı karşıyasılarsak. E, Chicago'da 1 Mayıs gösterisi düzenleniyor. E burada e, bir merkezi işçi sendikası var. Bunlar anarko sendikalist ve etkinler hayli. E, bu gösteride polisler e, işçilerin üzerine makineli tüfeklerle saldırıyor hmm. e, ve dört, dört tane militan dört militan öldürülüyor e, dört gün sonra da High Market e, meydanında e, bir şiddet karşılığı bir protesto yapılıyor e, burada da e, Altı polis memuru anarşistlerin patlattıkları bomba ile yaşamlarını yitiriyor hmm. ve yedi militan da yargılanıp idam cezası ile ce cezalandırılıyor. Hmm. ...böyle bir durum söz konusu. Evet, böyle çok sayıda örnek var. Ee, bu daha sakin, şiddet dışı... ...eylemlerde de benim aklıma... gene hep bahsettiğimiz bu gezideki duran adam... ...kitap okuyan adam gibi... Hı -hı. ...eylemler aklıma geliyor. Onun dışında bir de LGBT... ...ve onur yürüyüşleri var. Hı -hı. E, şiddetten ziyade neredeyse bir Brezilya... E, ...karnavalı havasında... ...şenlikle giden. Bütün dünyada öyle oluyor. Sanki, evet, tabii. Hı -hı. Zaten orada başlayıp... ...sonra bize doğru geldi. Ve... E, yani bazen e, çok barışçıl başlayan eylemlerde ben bir kere sadece şehir hakkı için yapılan bir eylemde yer alıyordum. İzinli bir eylemde işte mimarlar odası yürüyor işte çeşitli kuruluşlar falan orada da bayağı bir e, gaz yemiştik hatırlıyorum. Hmm. Neydi etken maddenin ismi? <gülüyor> e, etken maddenin ismi için tekrar notlarımı bulmam lazım ezberleyemedim oksi bir şey diye gidiyor. Efendim eylem e, kolektif bir e, hareket. E, biz biz gelecek hafta sokakta eylemden kolektife geçeceğiz. Bugünkü programımızı bitiriyoruz Sonlandırmış burada. Sonlandırmış oluyoruz. İyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar. Hoşçakalın. Hafta Görüşmek üzere. Allah'a emanet.